الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم bi sıdkin ve ihlasin ve ihsanin ila yevmid din amma ba'du fe in asdaq al hadisi kitabullah ve hayra al hadi hadi muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve sharral umur muhdathatuha ve ve 127. dersindeyiz Elhamdülillah. Bugüne kadar devam ettik. İnşallah Allah devamını da bize nasip eder. İmanın da rükünlerindeydik. Beşinci rükün. İmanın rükünleri, şertleri altı Altın Beşincideydik. O rükün derslerinde de bugün 37 dersteyiz. Beşinci rükün neyle ilgilidir? ahiret gününe iman el imanu bil yevmil ahir. Orada da bugün üçüncü dersteyiz. Ahiret gününe iman da üçüncü dersteyiz. Bundan önce bir giriş yaptık birinci ders. ikinci ders birinci alametlerini yaptık. Dedik ki ahiret gününün ilmini Allah gizlemiştir. Kendisinden başka kimse bilemez. Ama rahmeti gereği Adaleti gereği. Ne yapmıştır? Velevçî cizlemiştir. Ama bize bir havantaj sağlamıştır. Onu birden kapılmayalım alamete. Bize alametlerini, bize şertlerini göstermiştir. Biz de ne yapıyorduk? Oları yavaş yavaş açılıyoruz. Kıyamet gün alametleri içidir arkadaşlar. Biri büyük alametler, o birisi küçük alametler biz küçük alametlerdeyiz ondan sonra büyükleri işleriz. Küçük alametlerde acele etmeyeceğiz sahih olanı teker teker açıklayacağız. Birinci alametler neyle ilgilidir arkadaşlar? Resulullah'ın eseti gönderilmesi, sonra nübuvvet onuyla son vermesi en son peygamberdir sonra nedir? Ölümü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nedir? Artık kıyamet başlamıştır. Elimiz tetiktedir. Nasıl İsrafil aleyhisselam eli tetikte bekliyor, sur ağzında bekliyor. Nasıl deriz muazzinin eli kulağındadır? Bekliyor. Zaman girdi girmedi azan okuyacaktır. İsrafil de eli kulağında bekliyor. Allah'ın emri geldiğinde sura üfler. Sura üfledi alt üst alırdı. Bu evren biter. Yeni bir evren yaratılır. O evrende de iki tane duruş noktası var. Üçüncüsü yoktur. Ebedi saadet, ebedi azap. İşte kıyamet alametlerine de iman etmek nedir? O, biz sonucumuzu bilindirmektir. Hangi yerde duraklayacağız? Parkı nerede yapacağız? Cennette mi? Cehennemde. İmanın şartı da budur zaten. İman olmasa sen nasıl İmanlılar cennette, imansızlar cehennemde. O kadar. Bu sefer ben imanlıyım ama cehenneme de gidersin. Neden? Çünkü imanın şertlerini yerine getirmek. Şartlarından de birisi nedir? He? Ahirete iman. Yani imanın şartları altı tanedir. Altısı da birerde gelmesi lazım. al kemali ve tamam. Yani olduğu gibi, Allah'ın istediği gibi olacaktır. Onun haricinde olmazdır. Evet, şimdi birinci şerti işledik. Çinci şart nedir arkadaşlar? Birinci şart dedik Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bi'setidir vs. Bugün çinci şarttayız. Bu şertler nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber vermiştir. Kıyamet günü bugün kopacaktır. Şertleri de pardon, kıyamet günü ne zaman kopacaktır? İlmi Allah'tadır deriz. Ama onun şartleri var çıkacaktır. O şartları da Resulullah haber veriyor bize. Aynı zamanda bu bir Resulullah'ın neyidir? Sallallahu aleyhi ve sellem mucizesidir. Mucize ne demektir? Olan üstü bir meseledir. Kimse bilir mi bundan sonra ne olacaktır? Bilmezdir. Onu sadece Resulullah bilir. Onun için Resulullah haber vermiştir bize. Hem Resulullah'ın mucizesidir, tahakkuk ediyor. Hem de bu alametler şartlardır. Kıyamatın alametleridir, imaretleridir. Kıyamet yaklaşıyor diye. İçinci nedir? Fethu beytil meqdis. Beytil meqdis fetholudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişti. Şimdi bu bir mucizedir aynı zamanda. Aynı zamanda kıyametin alametidir. Beytil meqdis fetholundu. Anlamı celil kıyamat ne oldu? İşliyor işliyor Saat işledikçe zaman yaklaşıyor. Hangi zaman yaklaşıyor? Ahir zaman. Zaman döner, döner, döner bir yerde durar. O durduğu yer nedir? Ahir zamandır. Yomul ül nedir? Dünyanın en son günü. Ahir, en son. En son gününde durur zaman. Demek ki sayac işliyor. Şimdi saate bakıyoruz. Tık, tık, tık, tık, ne oluyor? Saniyeler işliyor. Bu ne oluyor? Bizim zamanımızdan harcılıyor bizi yiyor, bitiriyor bizi. Ama biz bunun farkında değiliz. Bunun bir saniyesini bile geri çeviremeyiz biz. Zaman işliyor. Hem bu evreni işliyor hem insanoğlunu işliyor. İnsanoğlunun ömrü çemdir, azdır, 60 senedir, 70 senedir, hadi biraz daha pas verelim, 80 senedir. Bunun yarısı uykuyla geçer, 10 senesi buluk kalem üzerine yazılmamış. Ceride kaldı. 20-30 sene. 20-30 seneyi kontrol altına alacaksın. Kıyamet alametleri de, şertleri de, imaretleri de bulardır işte. Sen zamanı nasıl kendine çevireceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Beytil beyt Mehdis fetholunur. Bu bir mucizedir aynı zamanda. Ashab-ı kiram Medine'de Medine'yi savunamıyorlar. Resulullah neyde müjde veriyor? İçim buratorluk çökülür. Değil mi? Münafıklar da alay ediyorlar. Mumiller inanıyorlar. Hakları var. Çünkü iman gücü olara iman ettiriyor. Münafıkların da hakları var. İnanmasılar, alay etsiler. Onlar da haklı. Neden haklı? Çünkü iman yoktur. Bir artı bir olur mu? Ya, akıl mantık kabul etmez. Yani bir Benim aklımla dalga geçiyorsun demeleri lazım. Evet, bugün sen bana gelsen de desen, yarın sen milyarder olursun. Ben sene ne derim? Sen benim aklımdan dalga geçiyorsun. Neden? Sen yarının geybini bilmezsin. Ama bunu diyen sene, Allahu Teala ise, bu nedir? Bu ne iman etmek lazım. İşte müminden, gayrimüminin fark burada olur. Onun için müminler iman ettiler, kazandılar. İşte o al, o o aslında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıyametin alametlerinden Beytil Makdis fethedildi. Beytil Makdis nasıl fethedilinceaktı? Yani biz hala Medine'deyiz. Hala müşriklere Hudeybiye'de taviz veriyoruz. Hala biz kendimizi toparlayamadık. Beytül Makdis fethedildi diyor. Hem mucize hem alamet Eidl Beyt-ül O zaman da dünyanın süper gücünün başkentidir. Yanda başkentin gözbebeğidir. Yani Washington değil New York fethandır. Bugün de sene deseler ne dersin? Dalga geçiyorsun. 92'den önce deseydiler seni Sovyet Birliği çöker ne derdiler dalga geçiyorsunuz. Ama çöktü. Allah her şeye kadirdir. Washington'da çöker. Hem de öyle hızlı çöker ki kaçta göz arası. Biz ne kadar iman etsek o kadar hızlı çöker. Şimdi Resulullah o zaman da müjde veriyor bize. Beyt-i Mekdis çökecektir. Feth olunacaktır. Yani elimize geçecektir. Zaten bundan önce yarım yarımada bütünü toplanmış Medine'de ahzab savaşında Müslümanları ambargo altına almışlar. Nefes alamıyorlar. Karnılarından attan yürüyemiyorlar. Ha? Bir taş handağı kazarken biliyorsunuz isyan ediyor, kırılmıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir vuruşta bir parçası kopup, ikinci vuruşta o bir parçası, üçüncü vuruşta taş dağılıyor. Kıvrcıklar çıkıyor. Resulullah birincide diyor, "Faris çöker İmparatorluk." Üçüncü, Roma İmparatorluğu çöker. İkinci, üçüncü, bir Yemen sizin olur. Hayal gücü. Ama bunu Resulullah kendinden deseydi, evet hayaldır. Ama bu Allah elçisidir, normal adam değil. Bu nedir? Hakikattir. Çünkü bu dünyayı yaratan, dünyanın sonunu da biliyor tarihin. Beytil Mekdis fetholunur. Bu da hangi hadiste geçiyor? Bukhari üstünde geçiyor. Bundan önceki Hadiste açıklamıştır. Aldu, sitten birine altı tane dedi. Kıyamet kop beklemeden, kıyamet gelmeden önce altı taneyi sayın dedi. Bular, bunlar, bunlar gelmezse kıyamet gelmez dedi. Birincisi nedir dedi, mauti, benim ölüm. Ben ne kadar aranızdayım, kıyamet yoktu, garanti var. Benden sonra artık. İkinci. Ne diyor Resulullah? Thumma fethu Beytul Makdis. Sıralamayı Resulullah vermiş. On üç bize bunu ikinci sayıyoruz. Birinci ölümünü saydığı Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, ikinci nedir? Beytul Makdis fethedilir. Eyidir Beytul Makdis nedir? Beytul Makdis nedir? Bir tarihine bakalım. Niye bu kadar önemlidir? Resulullah müjde veriyor bize. Beytul Makdis Hz. İbrahim'in neyidir? Mekanedir. Hz. İbrahim orada. Hz. İbrahim niye önemlidir? Çünkü peygamberlerin neyidir? Babasıdır. Resulullah'ın dedesidir. Bütün peygamberler Hz. İbrahim'den sonra Hz. İbrahim'in e, neslindendir. Bir de Hz. İbrahim hem Abul Enbiya hem İmam-ı muhiddin'in imamıdır çünkü şeyhten beri geldi ilan etti onu. Resulullah da diyor ana İbrahim. Ben de İbrahim'in davetinin uzantısıyım. Onun için önemlidir. Eyide mekanı da önemlidir. Mekanı nedir? Ardül mübarek, mübarek bir yerdir. Onun için Hazreti Yusuf me şeytanın planıyla Keydiyle. Ne oldu? Allah'ın iradesiyle, hikmetiyle kardeşlerine yürüttü. Hazreti Yusuf'u nereye getirdiler? Misir'e. Misir'de oldu? Yakup aleyhisselam de geldi. Hazreti Yusuf kıssasını biliyorsunuz. Ben İsrail'ler de o? Ben İsrail. Ne oldu? Ben İsrail kimdir? Hazreti İbrahim'in torunlarıdır. Nere geldiler? Misir'e. Ne oldular? Ben İsrail. Ben İsrail'e kim gönderildi? Hazreti Musa. Hulü'l-Azm. Sonra Hazreti İsa. Hulü'l-Azm. Ne için? Buları nereye götürsün? Beyt-il Mahdisi. Hazreti Musa bunları götürdü ama isyan ettiler. Bunlar cezalandı. Tih. 40 sene kaybolacaksınız. de kayboldular. Ard-ı Mübareke'ye ciremediler. Hak etmemişler. Kim hak eder? Kim Allah'a iman ediyor? Bunlar etmediler. Ondan sonra bir nesil geldi cirdiler oradan. Kim idi onun başında? Enteresan bir yerdir Beitül Maksud. Allah Teala diyor, barik Kendisi mübarektir. etrafına da mübareklik saçmıştır, bereketi etrafına sütramıştır. Kimin eliyle Beitül Maksud şey oldu? Hangi peygamber? Talut ve Dalal. Kimin elinde? Daud Aleyhisselam. Süleyman'ın babası. Sonra Süleyman'ın mülkü. En güçlü mülk nerede kuruldu? Beytül Makdis'te kuruldu. Orada Süleyman Aleyhisselam'ın memleketidir. Muhiddidler camileri de varadır, namaz kılıyorlar. En büyük güç Süleyman'a verildi. Cin, ins onun hizmetindedir. Hiçbir hiçbir peygamber yönetici olmamıştır, kral olmamıştır Süleyman'dan başka. Tabi yani en güçlü Hz. Süleyman olmuştur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeytanı yakaladı bir cinni şeytanını He? gelmişti Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem namazını bozmaya. Sen kimin namazını bozuyorsun? Bu Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi şeytanı Müslüman olmuştur. Acemidir galiba. Gelip Resulullah uğraşıyordu. Resulullah onu tuttu Tiçmeye sıkıştırdı onu. Dedi elinin tükreğinin şeyi ıslahı geldi benim elime. Dedi istedim tiçmeye bağlayayım. Medine çocukları onunla oynasılar alay etsiler. Zaman geçirsinler. Ama Hazret Kardeşim Süleyman'ın davasını düşündüm. Dedim olmasın. O da nedir? Bana bir mülk ver benden sonra kimseye verilmez. E şimdi bütün mucizeler dedir peygamberlerin ne kadar mucizesi var ise manevi hissi Resulullah hepsini gerçekleştirilmiştir Bunu diğer derslerde açıkladık biz. Resulullah isteseydir cinden de konuştu, taşranda konuştu, cin de onun hizmetinde olabilirdir. Bütün peygamberlerin mucizesi Resulullah'ta tecelli etmiştir. Bak burada da diyor ki bilseydim ne yapardım? İşte beytil mehdis o kadar mübarektir. Bir Allah Subhanehu ve Teala İsra Surasında ne diyor? Sübhanellezi esra bi'abdihi. Leyla. Bir kulunu gece Beytil Mehdist'ten aldı. Nere? Şeyden. Beytil Haram'dan aldı. Beytil Mehdist'e. Oradan da Beytil Mehdist mübarek yer olduğu için 7 samaya Rabbil Alemin'i götürdü. Rabbi'l Alemin yanına götürdü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Beytül Makdis o kadar önemlidir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinci müjdeyi vermiş Beytül Makdis'i fethedersiniz. Beytül Makdis'i kim fethetti arkadaşlar? He? Hazreti Ömer. Ömer ve ma edraka Ömer. Ömer dediğinde tarihler, alimler durallar. Ömer öyle bir Ömer'dir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benden sonra peygamber olsaydı, mülhim pardon mülhim olsaydı ilhamla düz yolu seçseydi Ümer olurdu. 17 sefer Kur'an muvaffakat etmiştir Ümer'in iştihadına. Resulullah diyor şeytanı şeytan seni bu vadide görse o bir vadiye kaçar. Hz. Ümer'dir. 10 sene İslam'ın mutamadi bir günün tabiriyle temel atıldı. Hz. Ömer'e o temel hiçbir depreme dayanamazdık. Hz. Ömer'in o temeliyle İslam bugüne kadar ayaktadır. Akide bugüne kadar ayaktadır. Acayip bir temel attı İslam için. 10 sene sürdü. 10 senede Hz. Ömer İslam devletinin kökününü sağlam bir temelden yer üzerinde kurdu. Hz. Ömer kaç senesinde fethetti Beytil makdisi 16. Hicri. 16 Hicri'de ne yaptı? Feth etti. Fethi de enteresendir. Beyt-ül o kadar önemli bir yerdir. Fethi de enteresendir. Feth olunmuyor. Niye engellendi? Şam aldı önüne gidiyor. Faris, par Parsların devletleri çöküyor. Ama beyt Makdis isyan etti. Tabii Beytül Makdis'in de surları var. Eskiden bütün memleketlerin suru vardı. Hele Beytül Makdis'in daha suru olacaktır çünkü mukaddes bir yerdir. Yahudiler için de, Hristiyanlar için. Açılmıyor. O zaman da yönetim kimin elindedir? Hristiyanların elindedir. Yahudiler yoktur. Zaten Yahudiler ehli nifak oldukları için, Kurnaz oldukları için hiçbir zaman Allah onları muvaffak edememiş. Hazret şeylerden sonra, peygamberlerinden sonra, Hz. Süleyman'dan sonra düşüş yaşamıştır. Ondan sonra kaybetmişlerdir. Hristiyanlar Roma'nın elindedir. Öyle münafıktır Yahudiler. Hz. İsa'yı Allah oları gönderdi, kurtarsın onları. Hz. İsa'yı itaat etseydiler yer üzerinde hakim olurlardı. Bir de Allah-u Teala bu avantajına verdi. En son peygamberi gönderdi oları Resulullah'tan önce. Ne yaptılar? Romalılarla bir oldular, Hazreti İsa'yı öldürsüler. Aleyhisselatü Vesselam. Gördünüz mü ne kadar? Daccal diler bu Yahudiler. Onun için Allah-u Teala bunları etmez. İnşallah, onlar allah Teala Kur'an'da dediği gibi, bir de yücelirler. Şimdi Çinci yücelimelerin dediler. Onları da kim yıkar? İnşallah Mehdi yıkar. Hazreti İsa öldürür onları. Şimdi ona da geleceğiz. Beyt-i Mekdisi kim fethetti dedik? Hazreti Ömer 16 senesinde. Fethi de açılmıyor. İsyan etti. Hisar ambarga vurdu ona. En büyük sahabe, en lider sahabe kimdir? Umru bin Asr. Radıyallahu anh. Radıyallahu anh. Ambarga vurdu Medine, Beyt-i açılmıyor. Kabul etmiyorlar. Sonra ehleti baktı, yok olacaklar ama yine açmıyorlar kapıyı. Başpapaz geldi, Ümrü bin As'la görüştü. Dedi bizim kitaplarımızda yazıyor, Beytil Megdis'i açan liderin muhasafatları var, sıfatları var, ölçüleri var. O açacaktır, o da sende yoktur. Biz de anahtarı sana veremeyiz eskiden sahabe de itaat biatın şeyini bilir fıkhını hemen dönüyorum Hazreti Ömer'e. Ya Amirü'l Mü'minîn böyle diyorlar ne diyorsun? O zaman diyor ben geliyorum bekleyin. Hazreti Ömer Medine'den Beytül Makdis'e geliyor. Neyle geliyor. Bir çarvan'dan geliyor. Bir yüzü Medine'de, bir yüzü Beytül Makdis'e öyle mi geliyor? He? Ha? Kırmızı halı mı var? Hz. Ümer teç başına çıkıyor. Ümer'dir bu. Teç başına çıkıyor. Bir de gulamı var onunla hizmetçisi. Kölesi onunla. Eydir Kaç tane merkepleri var? Bir tane. Adalete bak. Ümer Faruk'tur. Adalet Ümer'den sorulur. Ne yapıyor yolda? Kendisi miniyor. Ondan sonra günü ayırıyor üçe. Bir, kendisi miniyor. Çölesi arkasıca yürüyor. İki, çölesini mindiriyor, kendisi arkasıca yürüyor. Üç, üçüncü adaleti. içisi yürüyor, merçebeyi boş yürütürler. Neden? Yoruldu, hayvan. Kisini tabi birden kaldırmasın. Adalet budur işte. Varıyor şeye. Beytil Mahdis'e. Müslümanlar onu bekliyor, liderler liderlerin içinde kim var? Abu Ubeyde Cerrah emini hadihil ummah bu ümmetin emini ordunun başındadır, Halid bin Velid'dir bütün ashab-ı en kallawiler oradadır hepsi orada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem göz bebekleri sak kolları hepsi orada bekliyor Hz. Ömer Hz. Ömer de iki iç kişiyle geliyor Öyle bir hikmet gereği ki şimdi bir o biniyor, bir o miniyor, bir de tek yürüyor. Beyt-i girerken çölenin sırasıdır. Hz. Ömer ığığı çekiyor, çöle üzerinde. Ya bu ne biçim dediler? Bu bizim vazfımızda yoktur dediler. Dediler hayır. o atın üzerindeki değil. Çekendir halife dediler. Anlatabildim mi? Bir de geldiler. Hazret Ömer'i karşıladılar, böyle baktılar Hazret Ömer'e. Ellerinde de bakıyorlardı şeyleri, kriterleri. Evet dediler. Celen kölesi miner, kendisi çeker. Elbisesinde de 21 tane yama var. Hazret Ömer'e. Baktılar, kriterler oyu dediler anahtar sendir. Hazret Ömer, madem anahtar menimdir, gelin. Sizi ezelim mi? İhtilal mi ettik Afganistan'ı? İhtilal mı ettik Irak'ı? Böyle bir şey yoktur. Hazreti Ömer girdi içeri ilk önce her herkes emniyettedir. Yahudiler, Hristiyanlar, ahaliler, Müslüman olmak diye bir şey yoktur. Kimse zordan İslam olmaz. Biz sizi davet ederiz. Kanaat verdiğiniz İslam olur. Olmadı, dininizde kalırsınız ama sembolik olarak bize bir cizye vereceksiniz. Cizye nedir? Bugün günde devletler vergi alıyor. Bir günde bizden devletler cizye alıyor. Sen benden vergi alıyorsun niye? E diyor ben olmasam seni kim kurur, alışveriş edersin, iş yeri kurarsın? Değil mi? Devlete biz vergi veriyoruz. Orada seve seve vereceksin, burada söke söke vereceksin. Fark budur. Ondan sonra Hazreti Ömer geliyor, Beytil Mehdisin, şey Beytil Mescid-i Aksa'nın yanında da bir cami yapıyor. Mescid-i Aksa nedir? Yahud, Hazreti Süleyman'ın yaptığı cami. Oradan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereye gitti? Miraca gitti. Onun yanında Resulullah, Hazreti Ömer bir mescid yapıyor. Niye? Gel, başpapaz papazıyor ya emirel müminin. Gel bizim Beyt-i Meclis'te namaz kıl. Kılması lazım. O bizimdir. Ne diyor? Hayır diyor. Ben burada namaz kılsam benden sonra gelenler herkes gelir der biz de namaz kılarız mübarek yerdir. Hazreti Ümer kıldı biz de kılarız. O zaman sizi sıkıştırırlar. İbadet edemezsiniz. Biz daha çok usuzdur. Gidip yerinde bir cami yapıyor. Anlatabildim Mescid-i Aksa. Bir günde dediğimiz Mescid-i Aksa onu yapıyor. Bugün de Mescid-i Aksa'yı Hazreti Ümer yapıyor. Kubbe ı sahra nedir? O Resulullah orada miracı çıktı. O da orada duruyor. Adalet böyle olur işte. İşte Resulullah bu memleketi, bu şehrini ne yapmış? Müjdesini vermişti. Eydim bunu Ümer açtı. Ondan sonra Müslümanlar ne oldu? İhtilafa düştüler. Zayıf oldular. Bir de çekecek. 492 senesinde harçlılar geldiler ne yaptılar? Franklar. Geldiler orayı işgal ettiler. Müslümanlar birbirlerine sağ olsunlar. Mecguldular. Düşman fırsatı kullandı. Geldi işgal etti. Bugün de Müslümanlar meşgul olsalar ve elleri tetiktedir. Ayasofya'yı istiyorlar. Ayasofya'yı istiyorlar. Ortodoks diyor, Katolik nasıl Roma'da şeyleri var, mabedleri var? Bizim de Ortodoks'un da mabedi diyor, Ayasofya'dır, Celal alacağız diyor. İşte Müslümanlar haflata düştü, frankler geldiler, İngiltere, Fransa işgal ettiler. Ama ne yaptılar? Bir çestiler, kan gövdeyi götürdü. Hazreti Ömer ne yaptı? Her şey emniyettedir dedi. Camilerinde bile namaz kılmadı. Bunlar ne yaptılar? Bunlar kutsu işgal ettikleri anda tarih öyle yazıyor ki vahşeti bir sokaklarda kan yürüyordu. Sanki yağmur yağmış. Binlerce insan öldürdü. Ondan sonra Allah Subhanehu Teala bu ümmete e, kaç senesinde şeyi gönderdi. Salahaddin el gönderdi. 583 senesinde. Hicri. Kaçta ihtilal ettiler? 492. 100 sene. Hemen hemen değil mi? 492 583'ten oldu? Kurtarıldı. Salahaddin Eyyubi. Salahaddin Eyyubi kimdir arkadaşlar? Salahaddin Eyyubi Irak çürklerinden bir cengahı vardır. Musulman ordusu. Babası e, Necmeddin e, İmadettin Zenginin neyidir? Baş komandasıdır. İmadettin Zengin de Türk'tür. O da Türk'tür. Zengilerdendir. Türk'tür. O da Irak'tan yerleşiminden gelmiş Tikrit tarafından Musul valisidir. Ondan sonra Musul, Halep hepsini birledi Müslümanları. O zamanda halife Bağdat'ta var ama kukla diye. Bağdat şehrine zor hakimdir halife. Ama sembolik olarak kimse halifenin emrinden baş bir şey yapamaz. Sembolik olarak. Ama güç kimdeyse o yönetir. Emadettin topladı Müslümanları, Başlattı. Sonra oğlu Nureddin geldi Allah rahmet eylesin olarak. O da çok ehli takvaydır. Gönderdi Salahaddin'i, Misir'i, e, Fatimiler, o da bir gün Rafizileri. Onları da çöktürdü. Salahaddin. Ondan sonra Nureddin'den sonra kendisi lider oldu. Ne yaptı? Fethetti şey. İkinci fethi kim yaptı? Salahaddin. Düğür Ümer fethetti. Salahaddin kurtardı. Bugün de Beytül Makdis bağırıyor kurtarıcımız diyor. Allah aşkına kimiyle kurtarılır bu? Bugündeki Arap liderleriyle yoksa Müslüman liderleriyle? Bular tarihin çöplüğündedir arkadaşlar. Bu Salahaddin gibi yürekli bir imanlı bir komandadır. O da inşallah Mehdi ile barabara olur. Üçüncü ne? Kurtarış. İkinci, üçüncü kurtarış yoktur arkadaşlar. Buradan da müjdeyi verim Mehdi ile olur. Hazret Mehdi zamanında Hazret İsa de gelir. Deccal başları gelir. Deccal çıkarken ona da geleceğiz inşallah. Deccal'in bayağı detayları anlatacağız. Deccal nereden çıkarabilir misiniz? Asfahan'dan. Asfahan nerededir? Bugün İran'ın ortasındadır. 70 bin tane Yahudi, Asfahanlı Yahudi çıkacaklar. Bugün dersin Allah Allah, 70 bin Yahudi Asfahan'da ne arıyor? Bugün de Humaini devlete geleni o Yahudiler saat gibi çalışıyorlar. Aynen meslek. Yahudilerden Rafiziler aynen meşrak, aynen din. Barabar çalışıyorlar. Çok güclüdüler. Cirişleri de Taylasan ona da geleceğiz inşallah. Teccal şeyin derslerinde o taylasanı cireller, taylasanın omuzlarına atanan bir aba gibidir böyle cübbe gibidir özeldir Bugün de Yahudiler onu şeyde giriyorlar araştırmalar var bakın Facebook'ta girersiniz bazen Hümeyni onlardan sarılıyor e, Nacat sarılıyor e, diğer o baş şeyleri hepsi Yahudilerden poz veriyorlar aynen din bulurlar 70 bin tane Yahudi gelir oradan Deccal'den. Nerede toplanırlar? En sonda Deccal dolaştıktan sonra Beytül Makdis'te. Büyük savaş orada olur inşallah. Eydir biz burada savaş yapmayalım mı? He? Yahudiler cılız atsın, biz mukaveme yapmayalım mı? Hayır, biz yapacağız. Biz buna inanıyoruz. Biz başarılı olarız, olmayız önemli değil. Biz mükellefiz yapmakla. Biz başarılı olmasak ama biz kazanıyoruz. Nasıl kazanırız? Mücahid olan, orada olan savaşta şehit olur. Kazandı mı? Kazandı. Sen bunu inanıyorsan, yatakta olsan bile niyetine göre kazanmışsın. Eğer savaşa gidemiyorsan yatağında bile niyet de şehit. Biz savaşacağız. Sonuna göre de hazırlayacağız. Neden? Çünkü Ömer radıyallahu anhu, fethetti onu. Resulullah'ın ilk müjdesini kazandı. Onun torunu, imam torunu kimidir? Eyyubi, Salahaddin. Allah rahmet eylesin. O kazandı onu. Kurtardı. Üçüncüyü bekliyor. İnşallah Allah da bizi üçüncünün askeri eder. Evet. İşte bu ne zaman olur? Dedikçe Mehdi'nin zamanında hatta rivayetlerde ceçir ona ile geleceğiz. Bir taş bile, Yahudiler, Müslümanlar saldırırlar ya, Yahudiler Allah'ın emriyle hepsi toplanır Beyt-i-Mekdis'te. Hatta kılıçtan geçişler. Olmaz orada bir tane kalsın, burada bir tane sonra bir de çok alsınlar. Hepsi, buna da bunlar inanıyorlar ha, toplanıyorlar şimdi. Hatta bir ağaç var, gerkat ağacı. Onu ekerler, taş arkasında Yahudi gizlense, Ey Abdullah, ey Müslüman der. Taş konuşur. Dönersin. Evet taş ne var? Arkamda bir Yahudi gizlenmiş. Gel cebertme. Hemen gidersin onu öldürürsün. Yahudinin eli kalkmaz. Dünyada en korkak millet Yahudidir. Tarihleri bunu ispat ediyor. Ama şu anda cüzleri neydendir? Akılları ilendir. Savaşlarda gördük bunları. Ondan sonra o Şجرة الغرقد, غرقد ağacı sadece ne yapar? Cizler Yahudi. Onun için bugün de garkat ağacı çok ekiyorlar. Bizim Osmanlılar İstanbul'u çınar ağacıyla doldurmuşlar. Onlar şu anda Filistin'de garkat ağacının ithalini bile yapıyorlar. Hep ekiyorlar onu. İnanıyorlar. Bir gün Moşi deyen bular da inanıyorlar. Moşi deyen 68 Savaşı'nda neydir? Cenelkurmay Baş, hmm. e, Başkanı'ydı. Bir gözü kördür, böyle siyah bir şey takardır. Cenelkurmay Başkanı İsrail. Ki Araplar o zaman da Allah için savaş etmediler. Ne için savaş ettiler? Önce kendileri uşak dinlerini satmışlar. İkinci de işte biz milliyetçilik için, filan için savaş ettiler. Yahudi galip gelmek yerine yer kaybettiler hepsi. Bütün Arab ülkeleri, Mısır hepsi. Filistin, şey Filistin'in içi, Misir, e, Ürdün, Suriye. Hepsi yer kaybetti. Moşi bir tane çıktı, Filistinli. Bağırdı, dedi ey Moşi dedi siz bize galip geldiniz ama bir gün olur biz toparlanırız. Sizi öyle çeseriz, öyle kılıçtan geçer, taş bile bize yardım eder. Dedi evet, ama dedi ne o siz nesilsiniz, ne bu bu, bu bu bu nesil biziz dedi. Biz bunu biliyoruz dedi. Ama biz şimdi işimizi görüyoruz. Bak onlar da bilebiliyorlar. Bu, bu şey değil ha, hikaye değil, bu tarihtir. Bu meşhur oldu. Bak onlar da bilebiliyorlar, bürcün olur, Müslümanlarla çeser ama bunlar ne diyorlar? Biz inanmıyoruz, Allah'ın kaderini değişiriz. Zındık yapılar. Ama biz inanıyoruz. Bizde zındıkları yok mu? Var. Zındık da tontondur, derece derecedir. Bir kısmı tam zındıktır inkar eder, bir kısmına ne yapar? İnanır, amel etmez. Evet. İşte o Allah Tübhü Teala'dan arzu ederiz. O savaşa bizi ordu etsin. Yen yani de o savaşa gelecek nesilli Hazırlamak için bizim de bir katkımız olsun. Allah subhanahu teala bizi mahrem etmesin o savaşta. Evet. Bu ne oldu? İkinci. Beyt-i Maktis mu? Olundu. Demek ki bu bir müjdeydir. Aynen zamanda nedir? Kıyametin alametlidir. Tıkladı. İşliyor zaman bizde. İşliyor. Üçüncü. Üçüncü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aynen hadiste devam ediyor hadisin. Birinci dedi mauti altı tane sayın diyor. İkinci beyt el mahdis -meh fethul nur. Üçüncü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, thuma mautanun mautanun, yaxhuz fi kum kqsağ el ganmi, kqsağ el ganmi. Mautan mautanun. Bir, öyle bir ölüm gelir size, yani muhtahanın yani çok bir bir bir bir felaket gelir başınıza, çok ölü alır. Kaqusay ilhanemi, nedir? Yani nasıl sürüleri görüyorsun böyle? yiyen de bazen e, koyun hastalıkları var. Bir hastalık tutar koyunu, sürü sürü ölürler. Eskiden varmış, şu anda ilazlar çıktı. Öyle bir ölüm gelir size dedi. Tarihte bunu ittifak etti. O da oldu. Ne zaman oldu? Yine Hz. Ömer zamanında oldu. Alimler bunu ittifak etti. Ne dediler? O da Ta'un Amuvas. Amuvas nedir? Bir Beyt-i Filistin'de bir kazadır. Bir çöydür. Bir mantıkadır. Bir memlekettir. Filistin içinde. Amuvas. Orada sahabeler Beyt-i Mekdis'i fethederken, orada ne kurdular? Baş. Kumandanlık oradaydı. Sahabeler oradaydılar hepsi. Yani Şam yönetizinin idaracısı bütün liderler Amûvasta idi. taun, taun bir hastalığı yayıldı. Siyer'de okumuşsunuz. Taun nedir? Türkçesi? Cevap. Ne Taun bir hastalıktır. Celse taşıyıcı aktarıcı hastalık. Bulaşıcı yani. Kimin yanına geçen bulaşır götürür. Bulaşıcı hastalık ne demektir? Yani bu böyle yayılır. Hücreler gibi. Bunun önüne almak zordur. Ama elhamdülillah Allah'ın lütfünden Allah, Allah Teala akıl vermiş insanlara ilim ilerledi. Bu hastalıklar kalmadı. Ama ne çıktı? Başka hastalıklar çıktı. İnsanı alır götürür. Allah ona göre dünyayı her şeyi biliyor. Ona göre yaratmıştır. Evet. Evet. Hamıwas hastalığı tauni ne zaman çıktı Hazret Ömer zamanında. Hazret Ömer kaç senesinde dedir Beytül Makdis'i feth etti? 16 Hicri. 2 sene sonra fethi'nden sonra 18 Hicri'de bu hastalık yayıldı. Öyle yayıldı ki Hazret Ömer o arada yemek yemedi. Nasıl ben yemek yiyeyim? Medine'de Kardeşlerim orada hastalıktan ölürdü. Ambargo koydu kendini. O kadar Müslüman öldü ki, o kadar halk öldü ki, bir günün yani felaket diyenler. Tarihte zikrolunduğu ihtilaf olunmuş ama ortalaması desek 25 bin tane öldü musulman. Daha gayrimusulman. Bir rivayette 25 bin tane Müslümanlardan öldü diyorlar. Çoktur o zaman. 25 bin tane bir hastalıkta geç. Peki o hastaların içinde kim vardır? En büyük sahabelerden vardır. İçlerinde kim gitti? Şam yöneticisi, lideri miydir Hazreti Halid'den sonra? Abu ubeydel Cerrah, Amini hadi al-umma. Abu Ubeyde o şeyde şehit oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Kim taun hastalığıyla ölse şehittir. Şehit ne nedir? He? Ne demek şehit? En yüksek derece olur. olur ama şehit nedir? Allah Teala şahit getir onu kıyamet Şehitlik yüksek derecede. Şehitliğin yücesi nerededir? Allah yolunda kılıç çalacaksın. Ama hastalıktan giden, suda boğulan, araba kazasında giden, depremde giden müslümanlar ha, gayri müslüman değil. Adam televizyona bakıyor, deprem oldu, diziyle beraber gitti. Onları demiyoruz. Müslüman inanan insanlar şehit oldu bu kazalarda öldü şehit sayılır. Ama şehittir diyemeyiz. Neden? Allah bilir onu. Ama deriz kim hastalıktan öldü? Şehittir. Onun için bugün de bir musulman gayri musulmanlardan bahsetmiyoruz. Yen yani, kimlikte musulmanlardan bahsetmiyoruz. Bir musulman ehli imandır, ehli takvadır beş vakit camide şahadet getirirsin ona. Kanserden gidiyor. Ne diyoruz? Eyvah yazık oldu. Gencidir. Hak etmemiştir. Değil mi? Bu caiz değil. Kadere karşı geliyorsun. Resulullah müjde verirsen müjdeni alıyorsun annen. Mümin için hastalık kefarettir. Onun için taun hastalığı nedir? Kıyametin bir alametlerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki işte orada taun hastalığı çıkar. O hastalıkta da çok sahabeler ne oldu? Allah'ın emrini bitir. İkinci nedir dedik? Bu hastalık, bu çok ölüm. Bu çıktı mı? Çıktı. Eydir bu kisi Beyt-i taun hastalığı üzerinde alimler ehl sünnet alimleri icma etmişler. Resulullah'ın haber verdiği ki alamet budur. Filistin Olayların yeridir arkadaşlar. Olayların yeri olduğu için bak her şey onun üzerine dönüyor. Bugün de dünyanın merkezidir ya. Değil mi? Bütün şey bakın Allah'ın iradesine. Dünyanın en adi kalitesiz milleti Yahudilerdir. Yani tarih mi ispat etmiş? Bu Musulmanların şeyle değil işaretiyle Evet biz onlar bizim düşmanımızdır. Bizim şahadetimizi alamazsınız. Ama bunu her kavim diyor. Kimse Yahudi'yi sevmez dünyada. Getirdiler ne yaptılar? Bizim içimize gömdüler. Bunu kim getirdi? Dünya getirdi. Eydir bu nedir? Biz buna ne inanıyoruz? Bular istediler mi geldi? Yoksa bu bir dünyanın projesidir. Allah'ın isteğidir. Allah'ın istediği gibi oluyor iş. İşte budur kadere iman etmek. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءُ Allah Allah istese her şey olur. Tabi Allah dünyayı yaratmış, yaratmış, dünyanın da sonunu biliyor. Ona göre de her şeyi olmadan önce biliyor. İşte bu Yahudiler gelecek, hayat işleyecektir. E bizden ne istiyor Rabbimiz? Bizden ne istiyor? Ne yapalım? Bizden amel istiyor. Neden amel istiyor bizden? Çünkü bu dünya intiham tarlasıdır arkadaşlar. İntiham tarlası olduğu için bizde ne yapacağız? Yani biz bu kıyametin alametlerini okuyup e, kurtardık bunlar çıkmış gitmiş bitti değil. Hepsinin ders çıkartacağız. En büyük ders nedir? Niye Beytil Mehdist'e bu kadar önem verilmiş? Niye Çinci ve üçüncü mesele Beytil Mehdist'e ilgilidir? Demek ki beytilmaktuş önemli bir meseledir. Bakıyorsun, hakikaten beytilmaktuş önemlidir. Önemliliği nereden başlamış? Hz İbrahim babamızdan başlamıştır. Hz İbrahim de bütün Müslümanların babasıdır. Sen deme ben Azeriyim o kıldanidir. O demesin ben Arabım o kildanidir. Değil mi? O desin ben Türküm o desin ben Kürt'üm. Hayır, bütün Müslümanın babasıdır. Bizde. Neseb nedir? Ha? İman nesebidir. Dil, bu bir zenginliktir. Bu Allah'ın bir vergisidir. Senin tonunu bu renk yaratmış, bunu kırmızı yaratmış, onu beyaz yaratmış, onu altın saçlı yaratmış, onu e, esmer yaratmış. Bu Allah'ın ayrı bir şeyidir. Ama iman meselesi önemlidir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hatta ayette diyor, la ensebe. Kıyamet gününde enseb yoktur aranızda. Neseb yoktur. İlla men etallaha bi kalbin selim. Kalbin selim nedir? Hazret İbrahim'dir. Onun için Hazreti İbrahim'den Beytil Mahdis ne başlıyor? Önemliliği başlıyor. Bak olaylar oluyor. Resulullah İsrail miraca çıkıyor oradan. Hazret İmer feth ediyor. Taun hastalığı oluyor orada. Taun hastalığı olmak nedir? bu yirmi beş bin tane Müslüman orada o tavından şehit oluyor cennet mertebesini kazanıyor arkadaşlar önemli meseledir o yirmi beş tane gitti orada piknike mi ha Medine'de zor şartlar var Şam daha güzeldir iklimi oraya mı gittiler orada yaşamaya gittiler hayır o niyetle gitmediler neyle gittiler ticaret ettiler Allah'la alışveriş ettiler oturdular yara bir dediler seninle ticaret edeceğiz. Ayette geçtiği gibi. Ticaretenle bu. Bu ticaret hüsranı oğlamaz kriterlerine olacak Nedir Allah Teala? Dedi ki benim için istediğim için savaşın hayatınızı verin ben de size cenneti veririm. Bakın. Onlar da dediler evet. kontrat attık imza attılar artık. Rabbil Alemin'den. Bu ticaret hüsranı oğlanır mı? Gittiler Şam'da Kılıçtan ölmeyen Taun'dan Allah-u Teala'ları temiz aldı. E onu, önemli bir meseledir. Onun için oradan olacak beytilmek i bak bugün de önemli meseledir. Bak dünya bugün de nereye kitlenmiş? Filistin'e, Yahudilere. Her şeyin şey Yahudidir. Orta Doğu dedikleri bu dünyanın nabzıdır. Siyaseti Orta Doğu'dan atıyor. Git bakın Pentagon'a. Yine bakın CIA, Amerika'nın bütün fikir adamlar oturmuşlar Orta doğu üzerine bütün 10 sene, 20 sene, 100 senelik yatırımları Orta Doğu'nun üzerine yapıyorlar. Orta Doğu buranın neydir, Canıdır. Avrupa bak donmuş. Avrupa'da nesil bile tükeniyor. Her şey bura göredir. Petrol da buradadır. Para da buradadır. İnsan da buradadır. Savaş da buradadır. Onun için İsrail gelmiş buraya. E Allah-u haber vermiş bize. Kıyamet Ortodoks kopacak, Şam'da kopacaktır. Bugün de görüyorsunuz Şam'da kan gövdeyi götürmüş. Kesiliyorlar. Kan gidiyor böyle, kan akıyor. Şam diye, Şam diyarı diye taş taş üzerinde kalmadı, boşver önemli değil. Bir de yaparız onları. Hakikaten şehir diye bir şey kalmadı Suriye'de. Önemli değil, biz onları yaparız. Ama insan ölüyor masum insanlar ölüyor. Evet, ölen için üzülmememiz lazım arkadaşlar. Bu notu da buradan aktarayım size. Görüyorsun bir çocuk parçalanmış. Üzülme, o kurtarmıştır. Onun imanı var ise, kurtarmıştır. Çiçek inşallah imanı var. Onlar kurtarmış. Sen bakmışsın, burada oturmuşsun poltuğunda, parvana, kilime, Yanda kışın soba, oturmuşsun burada, ay vay diyorsun ne güzel ondan sonra haberler bitti kapatıp ne yaptınız yemek yemeğini yiyorsun lak lakın. ondan sonra Türkiye diziye bakıyorsun. Sen kurtarmamışsın. O kurtarmış. İşte bu olaylar Allah-u Teala bizden ne söylüyor arkadaşlar? Bu dünya intihar tarlasıdır. Bu dünya için intihar tarlasıdır. Allah düzeni kurmuş işliyor. Siz bir şey değişemezsiniz. Bak biz inanıyoruz, biz Yahudiler çıkartamayız. Yahudiler Mehdi gelmeyene kadar çıkmaz oradan. Tarih Resulullah çizmiş ana cizgizliyle bizimle. Ama biz silahımızı bırakırız, hayır. Bırakmasak biz kaybederiz, tarih kaybetmez. Allah Teala'nın düzeni değişilmez. Biz kaybederiz. Biz kaldıracağız. Neden? Çünkü biz kaldırmasak küçük Abdullah kaldırmaz bizden sonra. Abdullah kaldırmasa onun oğlu Muhammed kaldırmaz. O Muhammed kaldırmasa onun oğlu Abdullah kaldırmaz. Zincirleme böyle gidecekti. Zil ve havan, küçüklük, aşaklılık üzerimize gelir. Biz kaldıracağız. Bir şey de yapmasak. Çocuklarımız bir iman üzerine yetişilir. Onun için Yahudi gitmez içimizdedir. Hilafet devleti de kurulmaz. Mehdi ile beraber geleceğim. Ama olabilir. Arada allah Teala bir küçük devlet, İslam devleti ikram eder bize. O ayrı. Bak Taliban kurdu iki sene, üç sene yaşatmadılar. Ama bir gün gelir. Biz bunun için de devlet için de değil. Biz kendimizi kurtarmak için. Bu zaman o zamandır arkadaşlar. Kriterlerin allah Teala kurmuş. Resulullah haber vermiş bize. Ne olur? Raşid Halife'e Adaletli mülk, zalim mülk, sonra kargaşa, zulüm zulüm bat olur. Biz o dönemdeyiz. Ondan sonra ne olur? Bir de Raşid. Halifelik dönemi mü döner. O da kimdir? Mehdi'dir, Hazreti İsa'dır. İki Raşid halife var gelecek. Birincisi Mehdi aleyhisselam. İkincisi Hazret İsa aleyhisselatu vesselam. Bu kişisi gelecek. Ama biz bu arada intihane tabiyiz. Ne yapacağız? Bugün de Mehdi gelse ne yapacak? Biz onu yapacağız. Hedefe çitleneceğiz. Gece gündüz çalışacağız. Ama bizim hedefimiz değil. Allah Teala ne diyor? Ve'e'iddu lehum min kuvvetin ve ribatil hayr. <gülüyor> Turhibûne bihi eduvallahu. Diyor hazırlanmalar için. Bedeninizi hazırlayın. Malınızı hazırlayın, güclenin, silahlanın, kuvatlanın. Ne için? Düşmanı korkutarsınız. Bugün de silahımız var, malımız da var, düşman bizden korkmuyor. Neden? Çünkü enerji yoktur. İman gücü olmasa kimse bizden korkmaz. İman gücü olsa bir tanemiz çibine bedeliz. Hadi git pas versinler bize, bir tanemiz 200'e bedeliz. Bu da sahabede tecelli etti. Sahabede neyle korktu Rumlar muta savaşında? 300, 3 bin, 120 bin'e karşı. Neyle korktular? Kılıtları kırılırdı savaşta. 20-30 kere çalıp ondan sonra tık kırılır. Romanların kılıtları kırılmıyordu. Neden? Formalitesi demeye iyi yapılmış. İyi dökülmüş. Şeytan adamı. Vermiş şeytanlara. Ama Müslümanlara verilmez mi? Verilir. Allah vermiş elim kazan. Kazandık mı? Kazandık. Abbaslar döneminde Avrupa bataklıktaydır, zulumbattaydır. Tıp yasakıydır Avrupa'da. Kilise yasaklamış tıp bu. Gideceksin kilisede sadece seni ilaç verirler yan döverler. İlaç buydur. Bizim Bağdat'ta üniversite vardır. Mustansıriye Üniversitesi. Harun Reşid zamanından ta devam etmiştir. Tıp bütün vücudun tıbbı formülleri Mustansıriye Üniversitesi'nden alınmıştır. İşte cabırdır, fiziktir, tıbdır. Bunlar nereden alınmış? Matematiktir, Bunlar hepsi bizim alimlerden alınmıştır. Evet. İşte arkadaşlar bundan ders çıkartmamız lazım. Bu çi alamet kıyamet alametleri cisle Beyt-i Makdis'tendir. Burada biz ne yapacağız? Bundan büyük bir ders çıkartacağız. O ders nedir? Bu Beyt-i önemlidir. Biz bu Beyt-i Makdis'in etrafında yaşıyoruz. Türkiye nedir? Bugün de Beyt-i yanındadır. Azerbaycan nedir? O da yanındadır. Özbek nedir? Biz aittir. Hepimiz bu çevrede yaşıyoruz. Suriye nedir? Suud nedir? Riyaz nedir? Irak nedir? Hepsi bu çevredir. Onun için biz ona göre kendimizi hazırlayacağız. Bu olaylı o önemli meseledir. Bütün de işte bu nedir? En büyük hazırlamak nedir? Suriya savaşıdır. Suriya savaşı için biz ne yapıyoruz? Şuraya Allah yazmış. Ne zaman zefer gelir, gelmez, gecelir hepsini allah Teala yazmış. Ama bizi seçiyor. Bu tarih aleyhimize mi, lehimize mi? Ne zaman aleyhimize olur? bugün de biz böyle, burada yan bir yatıyoruz aleyhimize de. Ne zaman lehimize olur? Onu hedefimiz yapacağız. Eydir Hedef nedir? Bellidir. Gidip orada cihad edeceksin. Yapamıyorum, malın edeceksin? Yapamıyorum, dua edeceksin. Yapamıyorum, o senin mesele ne olacak? Kalemin var mı? Dilin var mı? Değil mi? Günde bir açmaç kazanıyor musun Evet, böyle ikiye onu. Her şeyle yapabiliriz. Meselemiz yapacağız. Sene şimdi gittin doktor dedi, sen kanser oldun. Her şeyi bırakırsın, ne yaparsın? Meselendir kanserlik, değil mi? Allah'a dua ederiz. <gülüyor> Hakiki müminiysen ya Rabbi beni sabat kıl iman üzerine öldür. Değil mi? Artık doktor dedi sana bay bay gidiyorsun. Platin bitti. yolun benzin her şey bitti. Sen buradan ne he? yaparsın onu. Belki uyumazsın. Sabahlara kadar dua edersin. İşte bizim de o mesele böyle olması lazım. Böyle oldu bizim üzerimizden vacibit kalktı. Onun için bugün de yine Suriye meselesinde diyoruz ki Bugün de bütün Musulmanların üzerinde, Suriye'de, bugün de cihad vaciptir. Her çeşit yerinden cihad edecektir. Etmese ve val altına kalın. Kim de dese vacip değil, deccaldır, yalancıdır, kralcıdır. yeni yöneticiye tabidir. Hangi alim de dese bir günde Suriye fitnedir. Gitmeyin Suriye'ye, onun yüzüne vurun, ilmini de istemiyoruz. İlminde de o, bereket de yoktur onun. Bugün de Suriye savaşı çünkü nedir? Deccal'in adamlarıdır şimdi. 70 bin tane Yahudi Taylasan'dan, Esfahan'dan gelir. Bu rafiziler de onun peşinde işte. Onları da gelip tarihi yan bağlayacağız inşallah. Bu rafiziler nasıl deccal'in adamı çıkarlar? Evet. Bugün de bu kadar. Önümüzdeki ders Dördüncü fitne işleriz. O da biraz esbaya sürecektir. Çünkü o da nedir? Fiten. Fitneler çok alır Resulullah diyor. Bu genel bir şeydir. Resulullah diyor ki 6 e, dördüncü fitne çok alır diyor. Fitne nedir? Mutlak bir kelimedir. Bugüne kadar ne fitne var hepsini işleyeceğiz inşallah. Tarihte ne fitne olmuş? Hepsini teker teker geçeceğiz. Nereden başlayacağız? sıffin, cam, camel savaşından ashabanın ihtilafından bugüne kadar fitneler hepsini sayacağız. Allah ömür verirse bize inşallah. Hepsi kitap, sünnet ashab-ı dört imamın ışığı altında yansıtacağız inşallah. Allah bize uzun ömür verirse kendi yolunda versin. İmanımızı sabit kılsın. Bizi konuşanlardan değil konuşup amel edenlerden eylesin.